يا أيها الذين آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عاما اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد فاز فزا عظيما أما بعد فاستغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Evet, Kur'an'da anlatılan misaller kardeşlerim, konumuz bu. Şimdi Kur'an'da Allah Azze ve Celle bazı misaller veriyor, yani benzetmeler yapıyor. Evet. Bir takım şeyleri bazı şeylere benzetiyor. Bazı insanları bazı böyle cereyan eden olaylara benzetiyor. Daha çok böyle sudan, yağmurdan, ateşten örnekler veriyor, ağaçtan örnekler veriyor. Yeri geldikçe Allah nasip ederse onları açıklayacağım. Ben öteden beri bu e, Kur'an'daki misaller hususunda e, düşünüp bir anlamaya çalışıyordum. E, gerçekten de Kur'an'ın misalleri çok dikkat çekici. Hikayeler değil, bak kıssalar değil konumuz. Yani Kur'an'daki kıssalar, peygamber kıssaları veya e, herhangi bir salih insanın kıssası değil, misaller. E, Yani benzetmeler de diyebiliriz. İnşallah konuya girdiğiniz zaman daha iyi anlaşılacak. Ee, neden bu konuyu seçtik ee, veya Kur'an'daki misaller e, neden önemli? Allah Azze ve Celle bu misalleri insanların akletmeleri, idrak etmeleri ve hayatlarına geçirmeleri için veriyor. Yani bunun bir hikmeti var, bunun bir sebebi var. Eğer biz bu misalleri hakkıyla kavrayıp anlayabilirsek, idrak edebilirsek o zaman Allah Azze ve Celle'nin e, işaret ettiği yahut da övdüğü kimselerden olur ki Ankevit Suresi 43. ayet-i kerimede İşte biz bu misalleri insanlar için veriyorum. Derken E, yukarıda bir misal verdi. Oraya geleceğiz. Ta ki Ankebut suresine geldiğiniz zaman Ankebut ilgili bir misal veriyor Allah Azze ve Celle. Orada e, örümcekten bahsediyor. Ankebut, Türkçe karşılığı örümcek. Örümceğin evinin e, çok çürük olduğundan bahsediyor. Ondan sonra da وَتِلْكَ الْاَنْفَالُوا نَضْرِبُوا هَا لِلنَّاسِ Biz bu misalleri insanlara veriyoruz. وَمَا يَاقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İnsanlara anlatıyoruz ki, bunu ancak alim olan kimseler anlayabilir. Yani bununla kast edilen bilen kimseler anlayabilirler. Onun için bilmeye, öğrenmeye, anlamaya, idrak etmeye çalışmak gerekiyor bu misalleri. Yani bu misalleri diyor ancak alim olan kimseler anlayabilirler. Fatır suresinde ki bir ayette, İnnemâ yahşallâhe min ibâdihi'l-ulemâ Allah'tan hakiki en alim kulları korkardı. Bilen insan Allah'tan daha çok korkar. Onun azabından, gazabından Allah azze ve celle'nin bu dünyada ve ahirette kendisine yapacağı e, gazaptan, cezadan korkar ve ürperir. Aynı zamanda o nisbette, o cihette Allah azze ve celle'ye karşı eee ümit var olur, reca içerisine girer. Evet. onun için bilmenin çok faydası var bilmek insanı değiştirir tepeden tırnağa değiştirir, hal ve hareketlerini değiştirir bilen insan oturaklı olur vakarlı olur onun için Allah Azze ve Celle ancak alim olan kullar bu misalleri anlayabilir İbni Kesir'de e, bir ifade var orada söylendiğine göre bazı alimler Bu misalleri okullar sonra da anlayamayınca oturup ağlı, ağla, ağlamaya başlarlar. Bunu ancak alim olanlar anlar. Biz anlayamıyoruz, biz alim değiliz diye oturup ağlarlar. Sübhanallah. Yani Kur'an öyle basit değil. Çok okunması gerekiyor. Devamlı okunması gerekiyor. Düşünerek okunması gerekiyor ki Allah Azze ve Celle hep buna dikkat çekmiş. Akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Vesaire. Evet. Rabbimiz azze ve celal bize bu misalleri öğrenip anlayan ve hayatına tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Evet. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, sahih bir hadiste geldiği üzere buyuruyor ki bu misallerle ilgili Kur'an'daki bu anlatılan misaller, benzetmelerle ilgili ilk kitap ilk kitaplar diyor yani Kur'an'dan önceki İncil, Tevrat, e, Zebur vesaire Ee, ilk kitaplar tek bir konudan bahsederdi, tek bir babdan bahsederdi diyor ve tek bir harf üzereydi Kur'an ise yedi bab ve yedi harf üzeredir diyor yedi harf üzere olması e, Kur'an-ı Kerim'in lehçelerde farklı farklı okunmasıdır farklı, farklı lehçelerde Kur'an okunmuştur ancak şu anda yaygın olan işte e, Asım'ın has kıraatı dediğimiz Kiraattir. Genelde bu okunur. Ancak başka kiraatlar da vardır. Bu özellikle Afrika bölgelerinde e, bazı ülkelerde mevcut. Mesela çok basit bir örnek. E, Tekfir suresinde Allah Azze ve Celle وما هو على الغيب بضانين O, e, gayba karşı <gülüyor> e, cimri kar cimri davranmaz. Yani bildiklerini anlatır diyor. Rasulullah Aleyhisselatü vesselam'ın özelliğinden bahsederken bidaninin ifadesi ve mahu alel gaybi bi zanin diye kullan e, gelmiştir. Yani bu şekilde de okunmuştur. Buna kıraat farklılığıdır ve e, harf farklılığıdır. Bunun gibi bazı örnekler var. Manada birdir. E, <gülüyor> onun için bunda bir sıkıntı yok. Hatta Edisratu sallallahu aleyhi ve Ömer radıyallahu an ile hatırladığın kadarıyla bir sahabi tartışıyorlar. Onlar aralarında <gülüyor> Kur'an itilafi de diyorlar. Biri farklı okuyor, biri farklı okuyor. Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. O da diyor ki senin okuduğun da doğru, seninki de doğru diyor. Çünkü Kur'an yedi harf üzere indiği için. Yani manada bir. Ama biz kendiliğimizden bir e, okuma tarzı veya değişik bir tarz geliştiremiyor. Elimize ulaşan o vecihlerden birini okuruz ki meşhur olan şu elimizdeki mushafların yazıldığı kelimelerdir. Veya bu, bu şekildeki Mustafa'da yazılı olan şeyler. Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, ilk kitaplar tek bir vaptan, tek bir harf üzere e, inmiyordu. Kur'an yedi vaptan, yani yedi konu üzerinden, yedi harf üzere indi. Şimdi bu yedi konu ne? Yasaklama, emir verme, e, <gülüyor> helal kılma, haram kılma, ...muhkem, mütešavih ve misaller. Bizim konumuzda alakalı olan kısım misaller. Misallerden ibarettir. Ja saklam, emir verme, helal kılma, haram kılma, mütešavih, muhkem... ...ve e, mütešavih yani karışık olan, manas anlaşılmayan şeyler... ...muhkem ise açık olan şeyler manasına giriyor. Bir de misallerden oluşuyor. Diyor. Bu gibi konulardan var. Diyor. Siz diyor Kur'an'ın helal kıldığını helal kılın... ...haram kıldığını haram kılın... <gülüyor> ve emrolunduğunuzu yapın, nehyolunduğunuzdan Kur'an'dan e, yasaklandığınızdan sakının misallerine dikkat edin muhkemiyle amel edin müteşabihine iman edin misallerine dikkat edin bizim konumuzla alakalı olan ifade burası misallerine dikkat edin yani onu e, anlamaya çalışın, idrak etmeye çalışın, ondan ibret almaya çalışın e, ve müteşabih hakkında da iman edin çünkü iman eden kimseler, salih kimseler ilmde derinleşmiş olan rahsihun, kimseler derler ki kullüm min indi rabbina aminna vihi kullüm min indi rabbina Hepsine iman ettik yani müteşabihine de karışık olan anlaşılmayan şeylerine de muhkem olan açık olan şeylerine de Kur'an'ın iman ettik derler de böyle deyin diyor. Bu hadis sahiptir. Bu Kur'an'ın nisalleriyle ilgili imam maverdi dedi ki Kur'an'ın misalleri Kur'an ilimlerinin en büyüklerinden biridir. İnsanların meşguliyetleri sebebiyle bu ilimden gafil olmuşlardı. Kur'an'daki <gülüyor> azap örneklerini ihmal edenler insanlar diyor. Misal diyor yani örnek benzeri olmaksızın böyle kendisine yani bir misal açıklanırken onun bir benzeri E, misal verilmeksizin aynen şeye benzer diyor bir ata benzer, gemsiz bir ata yahut da dizginsiz bir deveye benzer, onu kontrol edemezsin diyor yani. Şeyh İzzettin ise Allah Kur'an'da misalleri hatırlatma nasihat için vermiştir. Sevap elde etmek için birçok konuları içerir veya amelin boşa gitmesi övgü, yergi ve benzeri konuları içerir misaller. Bundan dolayı E, ahkamları içerir. Yani hükümleri de içerir misaller. Kur'an'ın e, haramdır, helaldir diye verdiği hükümler e, farklı olmakla beraber misallerin anlatılan misallerin dışında olmakla beraber bu e, anlatılan misaller de e, aynı şekilde hükümler ifade eder. Onları yeri geldikçe söyleyeceğiz teala Evet böyle bir girişten sonra birinci konu olan Bakara suresinin 17 ila 20 ayetleri arasındaki misali açıklamaya çalışacağız. Yalnız bundan önce Bakara suresi ile ilgili biraz genel bir bilgi verelim istedik. Bu sure Bakara suresi Medine denmiştir. 286 ayettir. Kuranın en uzun suresidir kardeşlerim biliyorsunuz. Aynı zamanda bu sure içerisinde en uzun ayet vardır. Borçlanmayla ilgili olan ayet 282 nolu ayet Kur'an'da tek bir sayfayı kapsar bu ayet. Onun için en uzun ayettir. Yine <gülüyor> Bakara Suresi en uzun surelerden biridir. Bu sure içerisinde bir ayet var ki bu is ismi azam duasıdır. O ilahukum ilahun vahid la ilaha illahur rahmanur rahim.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 Birve ve 2. ayet-i kerimeler o da e, Elif så, eller så, la ilahe eller så, eller så, eller så, eller så, eller så, eller så, eller så, eller så, eller så, Bununla ilgili eğer özellikle bir e, şey, şey isterseniz, not isterseniz o bilgisayarda kayıtlı haftaya hazırlanır size. så, eller så, Kim isma'adam dua إِلٰهُ Dedikten sonra istediğin bir şeyle dua idersedujobi hade sin manasi i ttivar i dödsdjurum, onnum dua sela kabulet i dödsdjurum, ismaazam och vizan choqonem. Bu zaaten bakarasuret i choqpaset, vi ilahkum ilahkum wahid, la ilahkum ilahkum wahid, la ilahkum wahid, la ilahkum wahid, la ilahkum wahid, la ilahkum wahid, Sana ilahkum wahid, la ilahkum wahid, la ilahkum wahid, la ilahkum wahid, Ayetel Kürsi biliyorsunuz 255. ayet-i kerime. Bu da çok önemli. Ali İsla hatu vesselam her kim her farz namazından sonra bu sureyi şey ayeti okursa diyor kendisi ile cennete girmesi arasında ancak ölüm vardır. Öldüğü zaman cennete girer. O kadar önemli. Yine gece yatarken okunduğu zaman Ali İsla hatu vesselamın Ebu Hureyre'ye söylediği bir şeyde e, hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'a e, bu sure hakkında verdiği bir bilgide ki bu kısa çok uzun buna girmeyeceğim daha önceleri bahsetmiştik Ebu Hureyre'ye bir şeytanın gelmesi e, insan kılığında ve Ebu Hureyre'nin e, bekçilik yaptığı zekat mallarını çalması ondan sonra da Ebu Hureyre'ye bir şey tavsiye ediliyor. Yani şeytanların e, kendisine bulaşmaması veya erişmemesi için ayetel kursu Kim ayetel kürsü diyor gece yatmadan okursa Allah'tan bir muhafız koruyucu onu korur ta ki sabah oluncaya kadar şeytan ona ilişmezdir. O yüzden ayetel kürsü yatmadan önce yani namazların haricinde yatmadan önce okunması çok faziletlidir. Yine surenin son ayetleri 285 ve 286 biliyorsunuz Aminar Resulü ile ilgili veya amına Rasulü diye bildiğimiz e, ıı, ayetler. bununla ilgili de her kim gece Bakara suresinin son ükiyesini okursa ona kifayet eder yani ona e, ıı, bir şey ilişemez, ona bir şey zarar veremez manasında. Bir başka hadiste ki çok önemli bir hadis evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Muhakkak ki şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar diyor. Bakara suresinin geneli ile ilgili. Demek ki evlerinizi kabirlere çevirmeyin derken bize anlatılmak istenen kabirlerde Kur'an okunmaması gerektiği. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Evinizde Kur'an okuyun. Kabirlerde değil. Ve suresini okuyun. Şeytan defolup gitsin. Kaçsın. Yani bu Bekara suresine hiç değilse e, Amener Resulü, Ayetel Kursu e, Bekara suresinin ilk beş ayetlerinin okunması çok faziletlidir. Sahabeler de Bakara Suresi'ne özel bir önem verir, ezberlemeye çalışırlar. Rivayet edildiğine göre Ömer radıyallahu an 8 senede ezberliyor, ondan sonra da büyük bir davet veriyor ve insanları böyle doyuruyor, yediriyor, içiriyor. Evet, o kadar önemli, Bekara Suresi. Mesela buna davet eden bir hadiste... A.S. Bakara Suresi kıyamet günü okuyucuları ateşten koruyacaktır yani şefaatcilik edilecektir Bakara Suresi o kadar önemli bir hasta, ruh hastası olsa ona Bakara Suresi okunsa Allah'ın izniyle bir iznillah yani önemli ölçüde şifa bulur Bakara Suresinin faziletleri sayılamayacak kadar çok biz konumuz Bakara Suresi içerisinde olduğu için özellikle bunları hatırlatalım istedik Evet, bunlardan sonra şimdi konumuza dönüyoruz. Yalnız dediğim gibi konuya girmeden, evet ayetlerin bir tilavetini alalım. Alhamdulillah minashir. <gülüyor> مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ Han har fått en فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات وراد وبرد يجعلون أصابئهم في آذانهم من السوائق عذر الموت والله محيط بالكافرين يَكَادُ بَرَدُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّما أَرْضَ أَلَهُمْ مَا شَوْفِهِ وَإِذَا أَضَلَّ مَعَ لَيْمَ قَامُوا. وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير Allah razı olsun, ağzınızı sağlıklar. Ol, sağ ol. Evet, okunan ayet-i kerimeler, i̇slam 17, 18, 19 ve 20. ayet-i kerimeler kardeşlerim. Burada e, münafıkların, özel münafıkların misalinden, onların neye benzediğinden bahsediyor. Ondan önce, e, münafıklara gelinceye kadar, yani bu 17. ayet-i kerimeye kadar, kısa bir açıklamayla önceki ayet kelimeleri özetleyelim. İlk 5 ayet-i kerime ve suresinin Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fih diye başlayan ilk 5 ayet-i kerimesi müminlerle alakalı. Orada Allah Azze ve Celle Bu kitapta hiçbiri şüphe yoktur. Huden lil muttakin, muttakilere bir övüttür, hidayettir daha doğrusu. Ellezina yu'minuna bil gaybe yuqimuna s-salata ve mimma razaqnâhim yunfigun. Onlar gayba iman ederler, ee, namazı kılarlar ve rızk olarak verdiğimiz şeylerden intakhet ederlar. Vellezina yu'minuna bima unzula ileyke ve ma unzula min qablik. Ve onlar... Sana indirilen evvel senden önceki indirilenlere de liman edenler ve hum yuqinun ahirete ise kesin kes iman edenler ala huden min rabbihim ve ulake hum muflihun onlar rablerinden bir hidayet üzerediler ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir işte bu 5 ayet-i kerime bu 5 ayet-i kerime müminlerin özelliğinden bahsediyor sonra 2 ayet geliyor ki bu 2 ayet kerime de kafirlerden halis kafirlerden bahsediyor berättar. Inneleden keferu av hona leder dem ämlet din dyrham la yu'minun kafirleri Sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir onlar iman etmezler de om att de inte är kafirer. Alla är kafirer. Alla är kafirer. Alla är kafirer. Alla är kafirer vurmuştur ve onların gözlerinde bir perde vardır. Wa lahum azabun azim onlar için büyük bir azap vardır. Ondan sonra münafıklara geçti. Konu burayla alakalı. Ve minan nas men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil akhir ve ma hum bi mu'minin. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Onlar iman etmiş değillerdir. Yuhade'un Allah ve'l-lidine amanu ve ma yahtadun illa anfusuhum ve ma yeshurun Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Ve iman edenleri de onlar ancak kendi nefislerini kendilerini kandırıyorlar da farkında değiller. Fi kulubihim maradin tezalehumu Allah'ı marada kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalığını artırmıştır. Kalplerindeki bu hastalık yani cismi, bedeni, fizyolojik bir hastalık değil manevi bir hastalık Buna kast edilen bu Allah onların hastalığını, pisliğini yani marazını, kalplerindeki bu kötülüğü bu şekildeki nifaklarını bir iman edip bir inkar etmelerini artırmıştır وَلَهُمْ عَدَابٌ اَل۪يمٌ بِمَاكَانَ يَكْنِبُونَ Yalan söylemelerinden dolayı yani münahtıklıklarından dolayı Onlar için elim biraz ağırdı. Ve izâ qîla lahum la tifsedû fil-ardı qâlû innemâ nahnu muslifûn. Onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. E ra innehum humul mursedûne melâikâ velâ kin lâ Dikkat edin iyi bilin ki onlar fesat çıkartıcıların ta kendileridir lakin onlar farkında değiller. Ve izâ qîla lahum âminû kemâ âmana n-nâs onlara insanların iman ettiği gibi yani bu Müminlerin iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman galiben ummuke'me'mine sufaha sefihlerin böyle akılsızların iman ettiği gibi mi iman edecekler derler. innahum humusufaha ve lakin la ya'lemun. Dikkat edin il bilen ki onlar asıl sefihlerdir. Asıl beynsizler onlardır. Lakin onlar bilemezler. <gülüyor> müminlerle karşılaştıkları zaman tamam iman ettikleri derler veza kale oylar şeyatinlerinin başlarına yani birbirleriyle böyle yalnız kaldıkları zaman ileri gelenlerini yanına vardıkları zaman münafıkların ileri gelenlerine e, saptırıcılarına kal inna maakum inna biz sizdeniz biz de iman edenlerle ancak alay ediyoruz derler Allahu Allah onlarla alay eder ve onları tuğyanları, azgınlıkları taşkınlıkları içerisinde böyle mütereddip gelip gitmeler içerisinde bırakır durur. Allah azze ve celle onları da alaya eder ve onlar da gelip gitmeleri içerisinde böyle tereddütler içerisinde giderler, giderler gelirler. Ulai kelzene esteru dalalete bil huda. Onlar ki hidayete karşılık dalaleti satın almışlardı. Yani hidayet satmışlar.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 nasıl bir şeye benzediği anlatılıyor. Veya onların hallerini iyice açıklamak için Allah Azze ve Celle başka bir açıdan burada misal veriyor. مثeluhum ke meselin lezistavgada nara Onların misali ateş yakmak isteyen bir kimsenin misaline benzer. فَلَمَّا اَدَعَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهِ بِنُورِهِمْ <gülüyor> Etrafını aydınlattığı vakit Allah onun nurunu giderir. وَتَرَكَهُمْ فِي ذُلُمَاتٍ لَا Ve onları Karanlıklar içerisinde bırakır. Onlar da göremezler. La <gülüyor> yübisirun göremezler diyor. Şimdi <gülüyor> burada İmam Şenkit'i Rahmetullah Aleyhün Edvaül Veyan'da rivayet ettiği bu ayet açıklarken bir hadis var. Bununla ilgili ayetleri açıklarken. Önce onu söyleyelim. Diyor ki İmam Şenkit'i bu münafıkların meseli ile ilgili onların <gülüyor> misali ile ilgili ayetleri Resulullah Aleyhissalatu vesselamın şu hadisi açıkladı. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki hidayet ve ilimden Allah'ın beni gönderdiği şeyin misali yere isabet eden bir yağmur gibidir. Yerin böyle güzel temiz bir parçası vardır ki isabet edince orası böyle <gülüyor> suyu alır ve çimenliği ve yeşilliği bitirir. Suyu kendisine çeker. çimenlik bitirir, yeşillik bitirir vesaire. Her şeyi bitirir. Ot türü şeyleri bitirir. Ve o yerlerden kuru olan da vardı. Suyu tutar. Yani kuru böyle bir şey bitirmez ama suyu tutar. Allah onunla insanlara fayda verir. Yani göletler, gölet benzeri şeyler kastediliyor Allah'a hanım. İnsanlar o sudan içer, hayvanların sular ve ziraat için kullanırlar yerden başka bu o kast yerlerden başka bir takım yerler de vardır ki orası kaygandır oraya su isabet eder ama suyu tutmaz o kaygan zeminler mesela kaya gibi veya benzeri böyle yüksek yerler suyu tutmaz ve yeşillik de bitirmezler bu ilk kimsenin misali yani ilk suyu tutan yeşilliği bitiren kimsenin misali Allah'ın dininden fık eden yani anlayan idrak eden Ee, ve Allah'ın beni gönderdiği şeyle, yani Kur'an'la o kimseye Allah'ın fayda verdiği kimsedir. Allah'ın kendisine fayda verdiği kimsedir. Öğrenir ve öğretir. Dikkat edin bak. Öğrenir ve öğretir. Bu suyu alan ondan sonra yeşilliği bitiren kimse hem öğreniyor hem de öğretiyor. Ama diğer kimsenin misali ise Allah'ın diyor Allahü Alem. Beni gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsedir. Yani böyle kaygan zemin e, ne, yağan yağmur neticesinde suyun e, kaçıp gitmesi, hiçbir işe yaramaması da e, <gülüyor> hidayeti kabul etmeyen kimseye benzetiliyor. Vallahu Alem. Evet, İmam Şenkati bu misallerde açıklanmak istenen Ali s Rasulullah'ın bu hadisiyle bağlantılıdır diyor. İmam Şenkati. Yine İmam Şenkiri onlar e, biraz sonra gelecek. Sunmun bukmun umiyon fahum layarıcı on. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve e, kördürler. Fahum layarıcı on, onlar dönemezler. Hidayete dönemezler. Burada ka kast edilen, hidayete geri dönemezler. Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler hidayet tekrar geri dönemezler. Bununla kast edilen. Kulakları, kalpleri, gözleri kendilerine fayda vermeyen kimselerdir diyor. Bu, Bunu da Ahkaf suretindeki 26. ayet-i kerime açıklıyor. <gülüyor> Orada Allah Azze ve Celle وَجَعَلَ لَهُمْ سَمْعًا وَاَفْسَارًا وَاَفْدَ Biz diyor o insanlara helak ettiği insanlardan bahsediyor ee, ad kavminde. Onlara kulak verdik, göz verdik ve kalpler verdik ve om jag nå Uhum om vila, äbbar och vila effekter om den saker, ungar, öronen, från då sena ögonen och hjärtan, inget saker, jag har inte hjärtat. Så att ingen någon av deras öron, ögonen och hjärtan, ingen någon av deras öron, ögonen och hjärtan, ingen manevi anlamdaki münafıkların e, sağırlığı, dilsizliği, körlüğü, yani hakkı ve hidayeti anlamamaları diyor. Evet. İbni Kesir de rahmetullah aleyh tefsirinde o da e, bununla ilgili ayet-i kerimeyi tefsir ederken Hac suresindeki 46. ayet-i kerimeyi almış. Orada da gözler kör olmaz lakin göğüslerdeki kalpler kör olur diyor. La tamel ebsaru velakin tamel belakin tamel kulubul lati sudur. Gözler kör olmaz ancak kalplerdeki şey işte gözlerdeki kalpler kör olur. Ne demek? İşte yani kalpler kör oldu mu, anlamadı mı, hakkı reddeder, hidayeti kabul etmez manasında yani buradaki ayette bizim e, anlattığımız ayette ki kast edilen körlük, dilsizlik, sağlık hakka karşıdır. Yoksa gerçekten gözleri kör, kulakları kapalı değil. Zaten öyle birisi olsa bunlardan çok daha iyidir. Sorumlu değil. Neden? Bir hadiste e, zaman zaman zikrediyorum e, beş kişi yarın ahirette tekrar imtihana, beş sınıf insan imtihana çekilecek. Kim onlar? Birincisi fetret döneminde ölen kimse. İkincisi Ee, yaşlılık gelmiş ama yaşlılıktan dolayı e, kendisi İslam'dan hiçbir şey anlamamış olan kimse. Ondan sonra üçüncüsü bu sağ, e, sağır olan kimseler. Yani kendisine İslam daveti gelmiş ama hiçbir şey duyup anlayamadığı için e, <gülüyor> daveti kabul edemeyen kimselere Allah Azze ve Celle tekrar ahirette davet verir. Dördüncüsü e, bunlar da Dördüncüsü de, birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, kim demiştik? Deli, Heh, ee, ah, deli olan kimseler, ahmak olan kimselerdir. Bunlar sayılıyor, bunlar ee, hadislerde ee, zikrediliyor. Yani böyle kimseler zaten sorumlu değillerdi. Evet. Şimdi burada ateş yakmak isteyen kimsenin misali, başkasından ateş istiyor yani. Şimdi münafığın müsaline benzetiliyor ya mümünden, iman eden kimselerden bir böyle ateş istiyor onunla aydınlanmak faydalanmak, ısınmak, öncelikle önünü görmek istiyor o işi alıyor iman edenlerden iman nurundan bir takım parçalar alıyor, onunla ateşini yakıyor ve önünü görüyor aydınlanıyor så Allah har sagt, Falemma, det är det som Allah det som är det som är det iman är det som är det som İslam olmalarını zaman, zaman, nurlarını giderdiği zaman onlar som içerisinde det La är tekrar hidayete är göremiyorlar, onları karanlıklar içerisinde, zulümatlar içerisinde bırakıyor ve onları e, <gülüyor> dilsizler, e, sağlarlar, dilsizler ve köyler olarak kalıyorlar. Yani hidayetten hiçbir şey anlamamış oluyorlar. <gülüyor> onlar tekrar hidayete dönemiyorlar. Bu, bir de şöyle açıklanıyor bazı tefsirlerde, onlar ölünceye kadar İslam'ın nimetlerinden faydalanıyorlar. Yani ne olarak? E, mallarını, canlarını, ızlarını, ne, nesillerini e, koruyorlar Müslüman olarak. Çünkü bir insan Müslüman olduğu zaman artık onun canı, malı, kanı haramdır. Müslümanlardan korunuyorlar e, İslam'a girdikleri için. Öldükleri zaman artık onlar e, nurları gidiyor. Onların nurları gidiyor. Karanlıklar içerisinde kalıyorlar. Bazı tefsirlerde birinci karanlık kabrin karanlığıdır diyor münafık vidiyosunuz kafirlerin en şeyllerinden kafirle şeyli olduğu gibi münafıklar onlardan daha şeyliydi. Fidderkil esfel. Kur'an'da geldiği üzere onlar cehennemin en alt tabakasındaydılar diyor. Allah hazze ve cel. Evet. Evkesayib mines sema fihi zulumatun ve raudun ve bark. Yahutta bu münafıkların misali bir su gibidir. Yani su ama bununla kastedilen edilen e, yağmur. Gökten inen bir yağmur gibidir. O yağmurun içerisinde de karanlıklar vardır, gök gürültüsü vardır ve şimşek vardır. يَجَعَلُونَ اَسَابِعَهُمْ تِيَ اَذَانْهِمْ مِنَ السَّوَائِبِ Ve onlar e, Hazar el-Mevk ölüm korkusundan dolayı yıldırımlardan kulaklarına ellerini kapatırlar ellerin kulaklarına böyle tıkarlar şimdi neden buna benzetti şimdi yukarıda ateşe bakın ateşe benzetti sonra aşağıda da suya benzetilme var yukarıda ateşe benzetildi çünkü nurun maddesi kaynağı ateştir yani <gülüyor> nur aydınlık ateşten gelir onlar o nuru Kimden alıyorlar? İslam'dan ve Müslümanlardan alıyorlar. Onunla aydınlanıyorlar. Önlerini görüyorlar. Sonra Allah'ından nurunu gideriyor. Yani imanlarını alıyor ve karanlıklar içerisinde kalıyorlar. Sonra ikinci bir misal e, suya benzetiliyor. Gökten inen bir su. Bu su ki içerisinde karanlıklar var. Ama e, bununla kastedilen nedir bu karanlıklarla kastedilen? Su iniyor yalnız. E, Şimdi yağmur suyunu düşünün. Yağmur yağacağı zaman gökte bir kararma olur. Karanlık meydana gelir genelde. Ee, gök gürültüsü ortaya çıkar. Bir de şimşek meydana gelir. Allah Azze ve Celle buna benzetiyor. <gülüyor> Burada bu yağmur suyu na tutulmuş bir kimsenin misaline benzetiyor. O karanlıklar o kimseye, yağmura tutulmuş kimseye neredeyse isabet eder. Veya gök gürültüsü veya şimşek bu şimşeklerin korkusundan dolayı da onlar ellerini e, kulaklarına tıkarlar. Burada kast edilen yani İslam'ın emirleri, nehileri e, İslam'ın emrettiği şeyler kendilerine geldiği zaman kendilerinin yakalanıp ortaya çıkmasından korkarlar Ve ellerini kulaklarına tıkarlar. Bu emirlerin, nehirlerin kendilerine isabet etmesinden korkarlar. Ve <gülüyor> e, onlar Tövbe suresinde geldiği üzere bocalayıp e, böyle oyun ve eğlence içerisinde e, oynaşıp dururlar. Ve le insâ eltehum le yegûlünne <gülüyor> innemâ kunnâ neûdu ve nelâb Onlara sorsan biz ancak oynuyorduk. Alay ediyorduk, eyleşiyorduk derler. Kul ebillahi ve ayatih ve Resulü. De sen, e, sizler Allah'ın ayeti e, ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Allah'ın ayetleri ve peygamberleriyle mi alay ediyordunuz? Evet. Wallahu muhītun bil kafirin. Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Onların aynı zamanda münafıkların kafir olduğu burada e, ispat ediliyor, burada ifade ediliyor. Evet, bu ikinci grupta yağmura tutulmuş e, münafiğin misali birincisinden biraz daha hafif. <gülüyor> Çünkü bu <gülüyor> münafık kimse, yağmura tutulmuşa benzetilen münafık kimse ayette geldiği üzere yekâdûl bergû yekhtafı evsârohum Sanki e, şimşek şimşek de onların gözlerini neredeyse kapı verecek durumdan. Yani bu şimşekle de kastedilen az önce söylediğim İslam'ın nuru İslam'ın emrettiği şeyler onların gözlerini kapı verecek kör edecek yani o kadar rahatsız olurlar ki İslam'ın emir ve nehilerinden bundan dolayı neredeyse e, tamamen kör olurlar yani görmez vaziyete gelirler e, <gülüyor> her ne zaman e, kendileri her ne zaman kendileri aydınlansa meşev fihi onun aydınlığıyla yani İslam'dan gelen nurla, İslam'dan edindikleri bilgilerle yürürler. Mütereddit halde. Ve izâ ezzem aleyhim gâmû ve karardığı zaman o ışık, o nur e, kesildiği zaman da orada sabit bir şekilde kalınlar. Kımıldayamazlar. Geriye ve ileriye gidemezler. Çünkü münafıktırlar. İslam'ın kendilerine verdiği hidayeti kabul etmemiş kimselerdir. ولا ان شاء الله la ذهب بسمعه وابصاريهم الله دلeseydi onların kulaklarını ve gözlerini giderirdi inna Allah ala kulli ki Allah her şey üzere kadirdir yani Allah azze ve celle dilese onların <gülüyor> işitmelerini görmelerini tamamen ortadan kaldırırdı yani bununla da kastedilen tabii ki eee İslam'dan hiçbir nasibleri olmazdı hiçbir şey alamazdardı göz bakımından, kulak bakımından e, <gülüyor> kulaklarıyla İslam'ın hiçbir şeyini işitemezler e, gözleriyle de hiçbir şey hiçbir hakikati göremezlerdi muhakkak ki Allah Azze ve Celle her şey üzere kadirdir bunları ve bunların dışında yapmaya her şeye gücü yetendir e, burada anlatılmak istenen netice itibarıyla münafığın iki hali vardır birinci hali e, ateş yakan kimse gibidir o ateşle kastedilen edilen de e, e, İslam'dan aldığı nurdur. Bu nur ile aydınlanmak ister. Fakat Allah Azze ve Celle o e, nuru giderir. Özellikle hem dünyada hem de öldükten sonra tamamen onun nurunu alır. Karanlıklar içerisinde kalır. E, sağırdır, dilsizdir, kör gibi e, e, konuma gelir. Onlar tekrar hidayete dönmezler, dönemezler. Yahut da su gibidir. E, gökten inen su gibidir ve bu bunun içerisinde e, karanlıklar vardır, gök gürültüsü vardır ve şimşek vardır. Bu gök gürültüsünden dolayı, ölüm korkusundan dolayı başlarına e, gelecek bela ve musibetten dolayı ölmeleri e, sebebiyle korkarlar. Çünkü o öldükleri zaman ne olacaklar? E, gerçeklerle yüz yüze gelecekler. Bundan dolayı da e, neredeyse o İslam'ın e, emirlerine, nehirlerine karşı kulaklarını tıkarlar. Evet bu iki misal e, de anlatılmak istenen dediğim gibi münafıkların hali onların durumu. Allah Azze ve Celle bizi onların durumundan korusun. Muhafaza etsin. Bu ayetlerin işaret ettiği e, manaları açıklarken Esser-i sahibi diyor ki bu ayetlerde Manaları zihinlere yaklaştırmak için misaller vermenin güzelliği vardır. Ehli batille mücadelenin büyüklüğü ve onlara sonuna kadar mücadele etmek, Kur'an'ın kalplere hayat vermesi, yağmur suyunun yeryüzüne hayat verdiği gibi Kur'an'ın kalplere hayat vermesi söz konusudur. Kafirlerin en şerrileri ise münafık olan kimselerdir. Evet, dolayısıyla kardeşlerim biz de diyoruz ki gök gürültüsü ve şimşek çaktığında bu ayetler hatırlanmalı. Gök gürültüsüyle ilgili olan dua e, söylenmeli. Sübhanellezi yusseddihur vâdı bi hamdihi vel melâketinin hîfetihi. Bu dua mevcuttur dua kitaplarında. En azından bu söylenmeli. Bu münafıkların hale hatırlanmalı. Ve münafıkların bu e, özelliğinden hatırlanmalı son derece Allah Azze ve Celle'ye sığınmalı İkincisi kitap ve sünnetin nuru müminin üzerinde daima yanar ve eksilmez bu nurdan hadiste açıklandığı üzere baştaki hadiste açıklandığı üzere müminin kendisi istifade ettiği gibi başka kimseler de istifade ederler ama münafığın nuru münafığın nuru sönmeye mahkumdur mutlaka o Elbet bir gün sönecektir. Özellikle de öldüğü zaman tamamen onda İslam'ın nuru adına hiçbir şey kalmaz. Bugünkü münafıkları hatırlasak, zahirde onda bir nur varmış gibi gözükür. İslam'ın bir nuru, İslam'ın bir alameti, şiarı varmış gibi gözükür ama öldüğü zaman onda hiçbir alamet ve işaret kalmaz. Özellikle de kıyamette, ahirette, ayette geldiği üzere e, münafıklar öldüğü e, Münafık erkekler ve kadınlar müminlere diyecekler ki yaklaşın da sizin nurunuzdan istifade edelim diyecekler. Ama onlara asla istifade söz konusu değildir. Evet Ali Sıratu vesselam'ın e, yaptığı dua gibi <gülüyor> Ey Rabbimiz e, biz, o diyor ki cehaya giderken Ali Sıratu ve rahmetle giderken benim önümden bir nur yap, arkamda bir nur yap. Sağımda bir nur yap Solumda bir nur yap Üstümde bir nur yap Ve altımda bir nur yap Kalbin içerisinde kalbimde bir nur yap diyor. Allah azze ve celle Bizim nurumuzu tamamlasın Etmim aleyna nurana Ey Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla <gülüyor> Ve bizim üzerimizden Etrafımızdan Önümüzden ve arkamızdan nur yap Ve bunu hiçbir zaman eksiltme Evet son birkaç şey de söyleyelim Bu e, şeylerde anlatılan Ayetlerde anlatılan e, Birkaç hal var e, Karşılaştırma babına onları da söyleyelim e, Evet Müminin e, hali ilk 4-5 ayette açıklandığı üzere Halis müminler Gerçek müminler onlar e, Bakara suresinin ilk 5 ayetinde açıklandığı üzere Halis kafirler de sonraki iki ayette açıklandı ee, onları söyledik onları uyarsan da uyarmasan da birdir onların kalpleri üzerine Allah kulaklarına kalplerine e, mühür vurmuştur ve onların gözlerinde perdeler vardır diyen ayet-i kerime münafıklar da iki kısımdır halis olan e, münafık ve tereddütlü olan münafık o da burada an anlatıldığı üzere e, halis olan münafık münafık e, Ateş misaliyle açıklandı Tereddütlü olan münafık da e, Su misaliyle açıklandı Tereddüdünün sebebi de Ara sıra İslam'ın e, Şeyinden istifade eder Yani neredeyse İslam'a Tamamen girecekmiş gibi Tamamen e, Müslümanlar gibi iman edenler gibi olacakmış gibi davranır e, Ondan sonra da Hemen tereddütten tereddütten Tereddüt yaptığından dolayı da e, Ne yapar? Tekrar inkar eder E, Minnafaklighen utsera, det kommer att e, fortsätta. Kafirer, dövade och taklifligher, de är också två delar. Ibn Qasir Haber berättat om dem. De kardeşlerim Hem två suresinde hem De e, İnsan suresinde haber verildiği üzere Onlar da iki kısım müminler är birincisi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 Ve vaad ettiğinde de e, må härmed Allah Azze ve Celle bu münafıklardan, bunların vara ve münafıkların e, özelliklerinden munkarna. Vi måste inte vara med de här munkarna. Vi måste inte vara müminlerle de här munkarna olmayı, onlarla beraber oturup kalkmayı bize nasip etsin. Münafıkların her türlü özelliklerinden bizi muhafaza buyursun. Hâdâhu Allahu alemu sallallahu aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamuhümme bihamdik eshârûnûllâhi lahummuntasṭafirukabâtu bûleyk. Geçen hafta cennetle ilgili mevzulardan e, fotokopilerimiz vardı. Onları alamayanlar bu hafta alabilirler. Bir de ayrıca. Kadınların cennetteki durumlarıyla ilgili bir percüme e, yapmış olduk. Üç sayfa. Kitabın tamamı bu kadardı. Bunlar e, özellikle kadınların hallerini anlatıyor. Kadınlara verin okusun siz de okuyun inşallah. istifade edersiniz. Bunu da dağıtmış olalım. Bu haftaya ait herhangi bir fotokopi, konuyla ilgili fotokopi yapmadım. Hafta yapacağım inşallah. Onu yetiştiremedim geç çok daaldım ben sana teslim ediyorum